Secde Ayetleri Kuşkusuz, Rabbin katındakiler ona kulluk etmekten kibirlenmezler, onu tesbih eder ve yalnız ona secde ederler. Göklerde ve yerde bulunanlar da, onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez sadece Allah'a secde ederler. Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler,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 Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur'an okumak onların saygısını arttırır. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail yani Yakub'un soyundan, Doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdendir. Onlara çok merhametli olan Allah'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı. Görmez misin ki göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde ediyor. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah, kimi hor ve hakir kılarsa, artık onu değerli kılacak bir kimse yoktur. Şüphesiz, Allah, dilediğini yapar. Onlara, Rahman'a secde edin denildiği zaman, Rahman da neymiş, bize emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç? Derler, ve bu emir onların nefretini arttırır. Şeytan böyle yapmış ki, göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler. Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar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 Siz bu söze Kur'an'a mı şaşırıyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız. Haydi Allah'a secde edip ona kulluk edin. Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler? Onlar kendilerine Kur'an okununca secde de etmezler. Hayır. Ona uyma, Allah'a secde et ve yalnızca ona yaklaş.